76. Numaralı konu, Hazreti Ali'nin bir Hristiyanla Kürk meselesi ve Hristiyanın İslam'a girmesi Hazreti Ali pazara çıktığı bir gün, daha önce kaybettiği Kürk'ünün bir Hristiyan tarafından satılmakta olduğunu gördü, yanına var Arabı Kürk benimdir, ben bunu kaybetmiştim, gidelim aramızda Müslümanların kadısı hükmetsin, dedi, o sıralar Müslümanların kadısı Şureyhti, onu bizzat Hazreti Ali tayin etmişti, şurey Hazreti Ali'nin geldiğini görünce yerinden kalktı, Hazreti Ali'yi oraya oturttu kendisi de gidip Hristiyan'ın yanına oturdu, Hazreti Ali, Ey Şüreyh, eğer hasmım Müslüman olsaydı kesinlikle onunla beraber otururdum, fakat ben Hazreti Peygamber'den şunları işittim, onlarla musafaha etmeyiniz, karşılaştığınızda ilk selam veren siz olmayınız, hastalarını ziyaret etmeyiniz ve cenaze namazlarını kılmayınız, onları yolların dar kesimlerinden geçmeye zorlayınız, Allah'ın zelil kıldığı gibi siz de onları zelil ediniz, benimle şu kişi arasında sen hüküm ver Ey Şurey, dedi, Şureyh peki ey müminlerin emiri sen ne diyorsun diye sordu. Hazreti Ali bu benim kürkümdür ben onu uzun bir süre önce düşürerek kaybetmiştim dedi. Şurey ey Hristiyan sen ne diyorsun dedi. Hristiyan ben emirül müminini yalanlamıyorum fakat kürk benimdir, dedi, Şurey, Hz. Ali'ye hitaben eğer delilin yoksa bu kürkü ondan alamazsın, dedi, Hz. Ali de doğru söylüyorsun ey Şurey, dedi, bunun üzerine Hristiyan ben ise şehadet ederim ki bu hüküm peygamberlerin hükümlerindendir, müminlerin emiri kendi kadısına gidiyor, kadısı ise onun aleyhinde hüküm veriyor, andolsun ki ey emirel müminin bu kürk senindir, sen bu kürkü düşürdüğün sırada ben arkanda bulunuyordum, onu düşürdüğün yerden ben almıştım, şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun Resulü'dür, dedi ve Müslüman oldu, bu manzara karşısında Hazreti Ali Müslüman olduğuna göre Kürk de senin olsun, dedi ve ayrıca kendisine bir dit hediye etti.